rızasına muhatapız. Rabbim bu amellerimizi en ihtiyaç anında mahşer günü bize azık yapsın. İnşallah Allah'ın izniyle bu akşamki sohbetimiz Allah Azze ve Celle'nin Esma-ı Hüsna dediğimiz isimlerinin asılları ve bu konunun bize olan dönüşünü kardeşler. Bizi yoktan var eden alemlerin Rabbinden Allah Azze ve Celle bir boşluktaydı ve kullarını, kainatı, evreni İnsanları, cinleri, melekleri yaratmayı murad ve yarattı. Yaratılışta insan ve cinlerin yaratılmasının tek gayesi kardeşlerim, Yüce Zat-i Celal'i tanımak, ismini bilmek, sıfatlarını bilmek, unu'ya tevhidini tanımak, rubi'ye tevhidini tanımak ve Allah azze ve celle'yi isimlerinde, sıfatlarında birlemek. i̇bn Abbas'a sorulduğunda kul üzerine ilk vacip olan ilahi kerimatullahdır diyor. Yani yaratıcısını tanımak, yaratıcısını bilmek ve yaratıcısını birlemektir. Zaten وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ illa اِلَّا رِيَعْبُدُونَ derken, burada müfessir tefsir ederken diyor ki, tabii ki birçok cemaatler, gruplar bunu tevhid ederken, ibadet için deriyor bunun ayetin aslı budur ama, bunun tefsirinde içerindeyse, Allah'ı birlemek için yarattığı zikrediyor. Yani biz insanların ve cinlerin yaratılışının esas asli gayesi kardeşlerim, Allah'ı birlememiz. Peki hangi konularda? Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, Buhari ve Müslüm'de gelen hadiste, malumunuz bu dersleri zaman zaman işliyoruz. Ama bu akşamki, Rabbim sizleri sabırla dinlemeyi nasip etsin. Biraz da ilmi olacak inşallah. Rabbim can kolayla dinlememizi nasip etsin. Yaratılışımızın gayesi kardeşlerim. Önce biz, yaratıcımızı tanımamız gerekiyor. Burada birçok fırkalar, farklı farklı gruplara, hizitlere almıştır. Bir takım taifeler sadece Allah'ı severek kurtulacağını zannetmişler bir takımları sadece korkarak kurtulacaklarını zannetmişler. Bir takımları da sadece ümit besleyerek kurtulabileceklerini zannetmişler. Ama İslam bize hem ümit, hem korku hem de sevgi üçgenini beraber yakalayarak Allah'a kuruluk etmemizi gerekli görmüş. Çünkü el arap suresi yük sekseninci ayette Rabbimiz buyuruyor ki, isimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse o isimler Allah'a dua edin. Ve Allah'ın isimlerini de aykırılığa gidenleri de bırakın. Aykırılık derken bir önceki cümleyi hatırlayın. Yani biz Allah Azze ve Celle'ye merhametli diyebilirken intikam sahibi diye de hatırlamamız gerekiyor. Allah'tan korkmamız gerekirken ilmizi de terk etmememiz gerekiyor. Bu doğrultuda yakalamaya çalışın inşallah. Ve Rabbim inşallah bu ilmi sohbeti can kolayla dinlememizi nasip etsin. Kareşerim Yüce Allah'ın en güzel isimlerin asılları muhakkak ki insanın kemali, saadeti, yaratıcısını tanımak, ve yaratıcısının isim ve sıfatlarını tanımak amacına ulaştıran yolu tanımaklanca ancak tamam olur. Değilse insan kendi aklı, duyguları, hisleri ve melekeleriyle işten kurtulması mümkün değil. Çünkü bu konuda bize hepsini Fatiha suresinde içerip mükemmel bir intizam ile derleyip toplamıştır. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i Bakara suresinde topladı. Kur'an-ı Kerim'in en çok süresi olan ayet, ayetler olan süre. Ve bu Bakara suresini Fatiha suresinde topladı. Fatiha suresini de اِيَّا كَنَ ve وَاِيَّا كَنَ Ayetinde topladı. Bakınız ilk ayete ham diyor alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. O din gününün de hesap gününün de hakimidir ve sahibidir. Kardeşlerim. Birinci aslı içermek o da Rab Ta'ala'yı isimlerini, sıfatlarını, fiillerini tanımakla ancak mümkündür. Çünkü Peygamber s.a.v. Buhari ve Müslim'de gelen hadislerde Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi var. Her kim bunları berlerse cennete girer. Tabi burada da ihtilafa düşenler, farklı anlayışa gidenler olmuştur. Çok özür dilerim sadece papağan gibi ezberleyip saymak değil. Bazıları da Kur'an'da geçen peygamberlerin isimlerini ezberleyerek kurtulacağını zannetmiş. Halbuki o peygamberlerin geliş gayelerini ve oradaki hikmetleri anlamaktan uzak kalmışlardır. Aynı buna şu örneği verirsek daha iyi anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti bizlere ashab-ı keriften bahseder. Ashab-ı bahsedilmesinin bir hikmeti vardır. Neden birçok peygamber Kuran-ı Kerim'de geçmezken, hadislerde geçmezken çünkü rivayetlerde 124 bin tane peygamber geldiği haber veriyor. ashab Kef, peygamber olmadığı halde bu toplu işlerde bir çoban bir de köpekleri var. Allah Azze Celle bunlar nasıl bir amel yaptı ki allah Teala bunları sevdi ve Kuran-ı Kerim'de bunlardan bahsetti. Ve bunların illetini bizzat yine bize Kur'an haber veriyor. Diyor ki onlardan bir tayyfe bakınız neyine takıldılar. Şeytan boş durmuyor İnsan oğlunu sırat-ı müstafirmen alıkoymak için din içinde, dinin asılları içerisindeki konuyu bile farklı yetkilere saptırabiliyor. Kimileri dedi ki dört kişiydi beşinceleri köpekti. Sanki onlara sayılarını öğrenmek hakkı düşmüş veya onlara öğrenmeleri gerek. Kim diye bir misyon, bir sorumluluk yüklenmiş veya sanki Allah Teala öyle bir şey istemiş gibi onlar kendilerine göre olmayan şeyin peşine düşer. Ve bu kısayı bize Kur'an ve hadisler anlatıyor. Kimlerde dedi ki diyor Cenab-ı buyuruyor ki, kimlerde dedi ki beş yedi altıncıları köpekti. Kimlerde dedi ki altı ile yedincileri köpekti. Onlardan size hiç haber yok ve size de bağlamıyor zaten. Peki onları bu hale düşüren şeytanın gayesi neydi? Esas onların Kur'an ı Kerim'de zikredilmesinin bir hikmeti vardı. O topluluk Dakyanus denen bir şahsın bulunmuş olduğu ortamda, onun hegemonluğunun, onun ilahlık hevesine kapıldığı bir ortamda. Bunların putları var, bunlara tapınma gibi ortamlar var. Bu genç yiğitler ise biz Allah'tan gayrısına hiçbir şeyi ortak tanımayız ve kurban adamayız. Allah'a ortak koşmayız diyorlar. Alemlerin Rabbine hiçbir şeyi ortak tutmayız. Onların hicret etmelerinin, mağaraya çekilmelerinin bir tekrari var. Bir tek olan Allah'a, biricik Allah'a kutluk ederiz ve ondan başkasını ona denk tutmayız diyorlar arkadaşlar. Aynı bizden önceki ümmetlerde de böyle bir olay yaşanıyor. İki kişi bir şehre girer, Oran askerleri durun der. Burada bizim ilahlarımız var, putlarımız var. Onlara bir şey kurban etmeden buradan geçemezsiniz. Bu kısa'yı anlatarım ki? Ashab-ı Kefta'yı anlaşırsın. Oradakiler derler ki iki tane insan, bize kurban edecek hiçbir bir şeyimiz yok ki. Askerler der ki bir sinek dahi olsa kurban edeceksiniz. Bir tane sinek tutar, şu kutu adına der, koparır. Onun önünü salarlar. Bakınız Allah Resulü buyuruyor ki o kişi ateşe gitti. Ya bir sinek nedir diyemeyiz kardeşler. Allah azzeleceler kendisinden başkasına ortak tanınmasını, ibadet rükmü olan ameli eş tutmasını istemiyor. Bunun adına şirk deniyor. Allah azzele şirkin dışındaki bütün amelleri kabul ediyor. Ama Allah'a ait olan sıfatlarda eş tanınmasını Allah Ey Resulüm sen bile koşarsan diye ikazla uyarı geliyor. Diğeri ise ben Rabbimden başkasına bir sineği dahi kurban etmem diyor. Kardeşlerim o kişinin de boyunu vuruyorlar. Bakınız Allah resmi diyor ki o sineği kurban eden diyor. Önünü staldılar dünyada rahat ettiler ki. O anda ona zulüm baskı işkende yapılmadı. Serbest duraklar. Ama o kişi bir sinek Allah'tan gayrısına kurban ettiği için ateşe gitti. Subhanallah. O de dedi ki diyelim, ben Allah'tan başkasına Allah adına Allah'tan başkasını bir sinek dahi kurban etmem dedi ve onun boynunu vurur. Öldü, şehit oldu ve Allah'a tek o da cennete gitti. Şimdi dönelim bizim konumuza ashab-ı İşte bu gerçek yiğitler ki Kur'an'ın kaydesidir bu. Allahu azze ve celle onlara yiğitler diye hitap ediyor. Burada yiğitler derken yani cisse olarak insanlara güç olarak güç yetiren fizikleri kuvvetli anlamında algılamamak gerekiyor. Ya Allah'ın emrini yerine getirirken hegamonluk taslayanlara, ilahlık taslayanlara baş kaldırma olarak, kıyama kalkma olarak ve Allah'tan başkasına ortak tanımama adına biz alemlerin Rabbine iman ettik ondan başkasına ilah demeyiz deyip ve meydan okudular onların bu mücadeleleri hayatta olan ilahlık iddiazından bulunan insan önünde eğilmeme eyleminden dolayı bunlar hicret ettiler ve Allah azze ve celle bunların bu amellerini çok beğendi, çok sevdi ve onları Kur'an'da arkadan gelecek kıyamete kadar bütün insanlığa ibret ve numana bıraktı. Bakınız, peşlerine bir çoban ve köpek takılıyor. Çok enteresandır. Çoban kendi kendine tefekkür eder, düşünür. Yıllarca insanların koyunlarına çobanlık etti. Şimdi ise Allah evleri var. Ne var? Bir iki gece de onlara çobanlık yapsa köpeği de peşine takılır. Kardeşlerim bakınız, Allah elleriyle beraber olan bir gece iki gece takılan çoban ve köpek azizler makamına yükselir. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil aziz. Üç yüz küsür seneden fazla Allah Azze ve Celle onların cesetlerini çürütmez toprağa. Şu andaki tıp bunu bulmuş. Biz gece yatağımızda yatarken belki farkında değil ama uyku anda en az yedi, sekiz, dokuz veya on kere sara sola çeviriliyoruz. Peki bu çevirmenin hikmeti nedir? Bir hafta hastanede ameliyatta yatan insanların kalkarken bacaklarının uyuştuğunu zayıfladığını, kan dolaşımının sıkıntıya gittiğini söylüyorlar. O yüzden 20 der sonra hemen doktorlar diyorlar bunu yürütün hareket edin, kan dolaşımı hareket etsin. Bakınız Allah-u Azze celle, yoktan var edendir. Yasun suresi 82. ayette buyuruyor ki o bir şeye ol dediği zaman hemen onu verir. İnsan suresi 36. ayette de buyuruyor ki Rabbimiz Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. O bir şeye ol dediği halde hemen onu veren ve her şeyi gücü yeten Rabbimiz bir sünnetullah var. O dersi onlar sağa sola çevrilmeden dahi onların cesetlerini Allah korumaya gene kadirdi. Ama burada bize bir ders vardı. Biz onları sağa sola çeviriyorduk buyuruydu cana bak ve onlara da güneş vuruyordu. Gözleri daha çıktı. Sen orada olsaydın korkudan kaçardın diyor. Ve çoban ve köpek de karıştırdı. 300 küsür sene Allah erlerine katıldıkları için onların cesetlerini de toprağa haram ediyor ve 300 yüz sene sonra onlar Allah erleriyle beraber köpeği de Allah diriltiyor kardeşlerim. Burada bize çıkan ders nedir? Bir çoban bir köpek, subhanallah kimin peşinden gideceğini biliyor. Bu kadar sene insanların koyunlarına çobanlık yaptım. Ne var bir iki gecede Allah erlerine, azizlere Allah'a kulluk eden Dachyamsun şerinden kaçan bir an Allah'a iman eden, ona hiçbir şey ortak koşmayan insanlara ne var ki gece bekçilik yapsam? Ve onlara öyle diyorlar, ben ve köpeğim bekler, siz uyuyun, siz yorgunsunuz. Ve allah Teala onları da, köpeğiyle bakınız ve çobanı da 300 küsür sene sonra tekrar diriltiyor. Peki burada alınması gereken ders neydi kardeşlerim? Onlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına öyle bir iman etmişlerdi ki, allah Teala'nın isimlerine öyle bir iman etmişlerdi ki, onlar bundan sonraki hayata öyle bir iman etmişlerdi ki, onlar şehirde asuda bir hayat yaşıyorlardı Zengin soylu insanlardı Hizmetçileri vardı Kuvvetli nüfusa sahiplerdi Kimileri şu andaki tabirle Milletvekili, belediye başkanı Bakan, dekan Başbakan yarımcısı, cumhurbaşkanı, müşaviri gibi Etkin nüfusa sahip Ekonomi durumu çok iyi Ve çok rahat asuda hayat yaşayan insanlardı Peki onların dertleri neydi ki? Mağaraya çekilmişlerdi Dünya onların umurlarında değildi kardeşlerim Bakınız onlar 309 sene sonra dirildiklerinde insanlar onlara farklı şekilde baktıklarında şehirlerimize götürüp de gelirimiz yükselsin, işlerimiz çoğalsın işte bu bulunan şehir diğer şehirlerden daha gözde olsun dediklerinde bakınız onların kullandığı bir tek kelime var. Ey Rabbimiz biz seni yoluna baş koyduk. Eğer dünyaya ait bir gayremiz, içimizde bir sevgimiz olsaydı zaten biz bu yola yönelmezdik. Fakat 309 sene sonra dirildiğimizde her insanın İslam'la şereflendiğini gördük. Fakat insanların kalplerindeki dünya sevgisi bizi kullanmaya yetti. Ey Rabbimiz biz sana gönül vermeseydik, seni birlemeseydik biz bu yola baş koymazdık demişler Evet kardeşlerim Allah azze ve celle onları azizler makamına yükseltiyor. Kur'an'da bize bunu zikrediyor ve oradaki esas illet diyor. Onlar Allah'ı birledikleri için. Allah'tan başkasını hiçbir şey ortak koşmadıkları için, Allah Hazreti Celle'nin isim ve sıfatlarına iman ettikleri için, yeri gelince canların pahasına, dünyadaki bütün iktidar, saltanat, ailelerin çocuklarını geride bırakma pahasına hicret ettikleri için Allah ve Celle buradaki dersi almamızı istemişti ama işte birileri diyecek ki 3 kişiydi, 4'üleri köpekti. Bakınız buradaki hikmeti anlamamak için, yakalayamamak için şeytan nereden insanlara daldı? Ayet-i Kerime'de Allah Aziz Celle buyuruyor. Şeytan insanın, adam onun zürriyetinin sağından girecek, solundan girecek, önünden girecek ve arkasından girecek. Oradaki istikameti anlamasına mani olacak. İşte ashab esas aziz olmasının ve Kur'an'ın bize verdiği hikmet ve mesajın anlaşılmasını engel olmaya çalışanlar nedirler? Üç kişiydi, dörüncüleri köpekti. Dört kişiydi, beşincileri köpekti. Beş kişiydi, atçıcıları köpekti. Oralarına size bir haber verilmedi ey Resulüm. Ya sayısını zaten bilmenize de gerek yok, fayda da yok. Bazen sohbet yapıyoruz soruyorlar. Pirinç nereden yaratıldı? Adıma cennete şu hayvan var mı? Ve mübarek Müslüman. Kabre girdiği zaman ilk neden hesaba çekileceksin? İlk kardeşlerin hesaba çekileceğiniz bakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Muaz bin Cebeli ilk öğretmen, ilk vali Yemen'e atınacak sahabi Peygamber Aleyhisselatü katırına binmiş. Terkisini arkasına. Sanihan'da geçer. Bu hal ve Müslüm hadisidir. Ya Muaz, lebbek ya Resulallah emret. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? Bakınız yaratıcımızın biz kulları üzerinde bir hakkı var. İbni Abbas derse başlarken zikrettik. Kul üzerine ilk vacip olan, farz olan Yaratıcısını tanımaktır isim ve sıfatlarını bilmektir isim sıfat, uluğiyet ve rubiyet Allah azze ve celi dirlemektir Hiçbir şey ona ortak koşmamaktır Demiştik değil mi kardeşlerim? İşte buradaki kısa da, buradaki illet de aynı böyle kardeşlerim Bizim bu evrene gönderişimizin tek gayesi bu kardeşler Ve buradan müellik bunu anlatırken Diyor ki, bakınız Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz Düsturunun içine giriyor Bütün bu ayetler ve hadisler İnsanlar dilleri ile yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım isteriz Fatiha suresini günde en az 40 defa okuyorlar cami cemaati bütün kitleler camiden çıktıktan sonra yardımı Allah'tan gayrılarından istiyorlar tevekkülü Allah'tan başkalarına yapıyorlar kardeşlerim Ruhiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle ortak koşuyorlar. Ruhiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle ortak koşuyorlar. Buradaki illeti ve hikmeti bilmiyorlar. Burada merif diyor ki onlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilselerdi bu hataya düşmeyeceklerdi. İşte gazaba uğrayanların yolunda değil, oranların yoluna bizi düşürme dediklerinde, sapıkların yoluna bizi yarabi götürme dediklerinde, vallad dalin amin dediklerinde buradaki hikmet kardeşlerim. Bakın Şeyhülislam Hulus'tan bunu ikiye dönüyor. Bir tayyfe peygamberlerini ilahlaştırdı. Bir taite ise kardeşlerim, peygamberlerini tekzip etti. Subhanallah. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezinen amt aleyhim, gayril magdud aleyhim veled dalim. Bakınız Yahudiler kardeşlerim, peygamberlerini tard ettiler. Subhanallah. Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamı şehit ettiler baba oğlu. Yahya aleyhisselamı ağaç kütmeyi keştiler. Zekeriya aleyhisselamı taşladılar. Bakın Hristiyanlara. Hristiyanlar ise ilahlarını Peygamberlerini ilah makamına çıkardılar. İşte Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Haşa rekella. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, haşa Meryem'i de hanımı yaptılar. Allah üçün üçüncüsü dediler. Neredeyse gökler paramparça olacaktı. Ama Allah Hazreti Celle ki eserde öyle geliyor. İşittiği ezaya Allah'tan daha çok sabreden hiç kimse yoktur. Neredeyse gökler paramparça olacaktı. Allah'a çocuk isnat ettiler. Allah'a eş isnat ettiler. Yine Allah sabretti. Onlara bir millet verdi ve onlara... ...hızlık verdi, onları belli bir güne kadar... ...tehir etti. İşte bu ümmette de... ...bunlar bu kuburacak kardeşlerim. Hocalarını,... istatlarını, ilim ve... ...nasihat aldığı abilerini, kardeşlerini... ...farkında olmadan, her konuştuğun... ...nasları, delile gitmeden... araştırmaya gitmeden... ...bu kadar ilmi var, hata mı yapacak deyip... ...sormamaya gidenler de olacak. Bir kısımları da... ...nankörlüğe gidecek, vefasızlığa gidecek... ...dününü, geçmişini unutacak... Geldiği yeri de unutacak. Burada ben bir kısa anlatmak istiyorum. Belki konumuzdan biraz farklı ama ama inanıyorum bu kısa unutulmaz. Kralın bir tanesi kendisine danışman olarak bir küçük çocuk, temiz bir çocuk arar. Çünkü kendi bulunduğu sarayın içerisindeki kendi yakınlarının, danışmanlarının, yaverlerinin yalaka olduğunu, çıkarcı menfaatçi olduğunu ve kendisinden sonra sarayın ve krallığın zarım yaracağını düşündüğünden dolayı Dürüst bir çocuk arar ki onu geçitirsin Yerine kendisi vefat ederse bunu geçirsin diye Köylere normal bir kıyafet girer, giyer ve köylere bize kendisi tepsiye gider Köyün birinde bir çocuktan süt ister Koyunluk yapıyor, koyunlara bakıyor Şu keçiden bana süt verir misin der Babamdan izin almadan veremem der Kral hoşuna gider ve saraya gider o çocuğu istettirir, ailesini de çağırttırır, babadan da izin alır kardeşlerim. Ve bu çocuk sarayda yetişir, büyür, gelişir. Olgunluk çağına da gelir ve kral bunu kendisine danışma yapar. Ama sarayın içindeki insanlar bu çocuğu kıskanırlar, haset ederler. Ve bu çocuğu saraydan atmak için plan kurarlar. Şimdi o çocuk saraya geldikten sonra danışmanlar haset edecek haliler. Şimdi o çocuk gelmeseydi oraya onlar oturacaktı. Kalp sağlam olmasa nasıl hasret edilmez ki? Ellerindeki imkan alındı. Ve kralın herhangi bir ziynet eşyasını çalar, saklarlar ve çocuğun üzerine atarlar. Çocuk da sarayda bir oda var. Her gün o odaya girer, içeriden kapıyı kilitler bir müddet durur sonra dışarı çıkar. Bu bu çaldığı eşyayı bu odaya saklamış. Çocuğu sıkıştırırlar, hesaba çekerler. Çocuk der ki benim bu oda özel bir odamdır kimsenin bilmesini istemiyordum ama madem bana hırsızlık isnadında bulundunuz göstereyim odayı açarlar da duvarda sadece iki tane çağrık var odada hiçbir şeycik yok anladık derler sen hırsızlık yapmadın bari bu iki tane çağrığın hikmetini anlat ben bu saraya gelirken iki tane çağrıkla geldim geldiğim yeri yaşadığım sürece unutmamak için bu çarıklara her gün girdim baktım niye kibirlenmeyim böbürlenmeyim ve geldiğim yeri unutmayayım kardeşler Bizler birbirimize vesile oluyoruz. Birbirimize faydalı Üç gün sonra ilmimizi, ilim aldığımız insandan geçtik de burnumuz kalkarsa demek ki biz geldiğimiz yeri unuttuk. Bu kimin ameline giriyordu? Yahudilerin. Allah onlara peygamber verdi. Peygamberin getirdiği şeriat hükümleri işlerine gelmedi diye peygamberleri öldürdüler ve kendileri kitap yazmaya kalktılar. Tevrat tarif oldu. Hristiyanlar aynısını yapmadı mı? İşlerine onların ne geldi? Allah'ın oğlu makamına çıkardılar onlara tapınmaya başladılar ve bunları da aracı edindiler ve bu da işinizde bulunacak. Bakınız birisi nankörlük etti, tard etti, vefasızlık etti diğeri ise ilim aldığı insana Allah korusun, subhanallah Tövbe suresi 30. ayetin cürmüne düştü Peygamber sallallahu bu ayeti okurken biz bu ayetleri bazen okurken diyorlar ki onlar müşrikler içindir valla kardeşlerim amel ve eylem neye benziyorsa bu onadır şu örneği verirse belki daha yalmaçtır munafıkın alameti üçtür Öfkelenip de haktan ayrılıyorsa bu da dörttür. Konuştuğunda yalan söylüyorsa. Hangi asır, hangi dönemde olursa olsun. Ya biz diyebilir miyiz bu sadece Peygamber Aleyhisselam'ın dönemi içindi. Konuştuğunda yalan söylüyorsa, emanete hıyanat ediyorsa, verdiği sözü de durmuyorsa, öfkelendiği zaman da haktan ayrılıyorsa işte bu halis muhlis munafıktır. Şimdi biz bunu bu dönemde bu vasıflara düşen birisine, sende bu hasetler var dediğimizde, ya o munafık alametleri sadece 1430 sene önce Peygamber Aleyhisselam zamandaki işte munafıklar içinde diyebilir mi? Diyemez. Peki o zaman şirk eylem ve amellerinin rükümleri, şartları o dönemdeki insanlar o eylemleri yaptırırlar diye şirke düşler mi? Ve Allah Aleyhisselam müminin suresinde o müşriklere sorsan diye zikretti mi? Ve şirkin sebeplerini zikretti mi? Bu asırda da bu dönemde de bu şartlar vasıflar buku bulmuşsa bu da şirk değil mi kardeşlerim? Şirk amelleridir. Bizim konumuz ne kardeşlerim? Bizim konumuz Tevbe suresi 31. ayette onlar rahatlarını Allah'tan gayri Rabb'i ilah edindiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi sellem, boyuna hac, beline zilmer takmış. Sahaben ismini unuttum. Adi bin, Adi bin Hatim içeri girer. Kız kardeşine hediyeler vermiştir ve o da çağırmıştır. Bakın Peygamber böyle böyle hediyeler veriyor. İslam güzelliktir, zarar yok, kötülük yok. Ve Adi bin Hatem uzaklaşmıştır, tekrar şehre gelir ve Peygamber'in uzuna giderken Allah Resulü bu ayeti okur. Bakınız Adi bin i bir itirazı var. Biz onları ilah edinmedi ki ma nabudukum. Bakınız Allah hepsine diyor. Allah bir şeye haram demişse papazların rahipleriniz helal dediğini onlara itaat etmediniz mi? Ettik. Helal dediğine haram ettiğinde itaat etmediniz mi? Ettik. İşte ilahidirler. Bu da ilahlık kavramı Karacher'in egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Hüküm Allah'a aittir. Ve Allah'ın indirdiği hükümler hükmetmeyenler kafirlerin, fasıkların, zalimlerin ta kendileridir. Ululuk da Allah'a aittir. Yücelik de Allah'a aittir. Her kim ululanma hevesine kapılırsa bizim gibi bütün yücelik Allah'a aittir. Bütün ululuk Allah'a aittir. Övgüyü Allah'a kadar kimse sever yok. Övgüyü Allah Hazreti kadar kimse layık değil ve biz namazlarımıza bile ve secdelerimize Subhan Rabbi Ala diye Allah'ı hamdıyla tesbih ederiz. Evet. Yüce olan Rabbimizin ismini tesbih ederiz. Onun her türlü sanıktan tenzih ederiz. O eksiküden münezzehtir. Onun eşi, ortağı, dengi, benzeri adaşı yoktur. Çünkü İslam'ın ismine bürünmüştür. Bütün yaratıklar Allah'a muhtaçtır. Fakat o bir şeye muhtaç değildir. Evet kardeşlerim, demek ki biz burada ne ifrata düşeceğiz ne teflite. Ne Yahudilerin yoluna uyacağız ne de Hristiyanların. Ama Peygamber Sellem bakınız sizler sizler öncekilerin yollarına karşı karşıya kuracı kuracına gireceksiniz. Ve hatta ve hatta onlar bir keller deliğine girse siz de gireceksiniz. Sahabe merak etti. Kendisine isabet etmesine korktu. Ya Resulallah! Onlar ve Hristiyanlar mı? Ya başka kim olacak dedi. Ve bu ümmette de bunlar vuku bulacak buyurdu. Evet kardeşlerim. Biz birçok babalarımızın bulunmuş olduğu yoldan ayrıldık. Allah'ın kitabını, nebinin sünnetini baş tacı edindik. Bu yola yönelmeye çalıştık. Ve insanları ve Allah'ın izni Allah'a ve haberesine çağırmaya başladık. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze Celle buyuruyor ki Ey Resulüm de ki ben Peygamberler ilki değilim. Bana ve size neler yapılır bilemem. Ben gaybı da biliyorum diye iddia etmiyorum. Ben sadece Müslümanların ilkiyim ve ben yalnız ve yalnız sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a çağırıyorum. Bu. Ne bir tarikata, ne bir siyasete, ne bir partiye, ne bir hizbe, ne de agaya. Ya ben neyim ya ben? Bak yetiştim ben uçtum kaçtım. Hayır. Hayır kardeşler. Sadece Allah'a davet sadece Allah'a çağır Ve bunun altında da isimler hiçbir şey var. Adıyla dedik ya Ashab-ı Allah'ın adını şanı yüceltmek, onu ortak koşmak için canlarını dahi, servetlerini dahi, çoluk çoluklarını dahi bu yola feda ettiler. Evet kardeşlerim biz de bunun hukuku bulmaması için ne yapmamız gerekiyor? Rabbimizin sıfatlarını çok iyi tanımamız gerekiyor ki Allah'a ait olan sıfatla eylemleri bir kula pay olarak ayırmayalım. Ne ifratta ne de tefte. Bakınız bütün peygamberlerin akidenin esasları üzerinde ittifak etmişlerdir. Rabbimizleri sabredenlerden kılsın. Can kolayları da dinlemeyi nasip etsin. Asıllar üzerine sabit olan tevhid üzerinde bütün peygamberler ittifak etmiş. Bir, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Azze ve Celle yücedir. Ezeli ve ebedidir. Onun başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. O birdir. Mülkünde onun ortağı yoktur. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Evet, yardımcısı ve nasihatçısı da yoktur. Ancak onun izninde sonra şefaatte bulunabilirler. Yeştau indam illa izni. İkinci madde kardeşlerim, kesinlikle babası yoktur. Çocuğu yoktur dengi yoktur. Hiçbir yönden nesebi de yoktur. Zergesi de yoktur. O yüzden kardeşlerim Allah rızkımıza kefil ama cennete girmemize, cehennemden çıkmamıza kefil değil. Hiçbir kimsenin Allah Azze ve Celle akrabalığı yok. O yüzden kardeşlerim burası can pazarı, mal pazarı değil. Rabbimizi isim ve sıfatlarında birlemek ve bu ilmi öğrenmekle mükellef olma durumundayız kardeşlerim. Üç kendi zatıyla ganidir. Yemez, içmez. Hiçbir şekilde yaratıkların ihtiyaçlarını Duymak da kendisine ne bir yorgunluk verir, ne bir sıkıntı verir, ne de acizlik duyar. Dört, o hiçbir zaman, hiçbir halden başka bir hale değişmez. İhtiyalık, hastalık, uyuklama uyku unutmaz. Evet, İbni Kesir bunu alıyor. Tabi üç tane zayıf rivayetler gel ama bir tanesini ben zikredeyim inşallah. Bir tanesi zayıf olarak geçmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a soruyorlar. Allah uyur mu diye Hz. Musa i Teala allah Teala münaccatta bulunuyor ve ey Musa gecen üçte birinde kalk diyor, eline şişeleri al diyor. Uykusuz da kalıyor mu? en sonunda yere düşüyor ve şişeler kırılıyor. Rabbin uyuklasaydı yerle gök paramparça olur diyor ey Musa diyor. Evet kardeşlerim, ayet-i kursi bütün ayetlerin başıdır zaten. Onun ne bir uyuklama ne bir uyku tutmaz. Onun mülkünde izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Kardeşlerim onun izni olmadan yaprak bile düşmez. Allah'a imdinde en sevimli olanınız kardeşlerim. Allah'ın adını yüce tutan ona hiçbir şey ortak koşmayandır. Çünkü Nisa suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim olabilir? Herkes herkesi bir yerlere çağırıyor kardeşlerim. Ama şunu unutmayın inanın herkes taptığına çağırıyor. Herkes ilahına çağırıyor. Herkes ilahına davet ediyor. Ve herkes ilahını koruyor. Evet herkes kendi hepsini yoklasın. Bizim ilahımız kim? Allah'a ait olan kimlere veriyoruz? allah Teala'nın 99 tane ismi var, bize bildirdi. Rezak, bizim rezakımız kim? yuhi umudumuz kim? Öldüren ve diriltelimiz kim? Evet, kime güveniyoruz? Kime dayanıyoruz? Kimden yardım istiyoruz? En çok kimi seviyoruz? En çok kimin sözleri gündeme geldiğinde hoşnut oluyoruz? Bakın Şeyhülislam'a ilahın tarifi sorduğunda, sözleri gündeme geldiğinde en çok hoşnut olduğun ilahındır diyor. Evet, karışarım. Müzikler mi kalplerimizi harekete geçiriyor? Yıllarca bize okullarda öyle öğrettiler. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ras Suresinde 28. ayette kalpler ancak Allah'ın amma ile huzura kavuşur buyuruyor. Adı sözleri gündeme gelince mi kalplerimiz yatışıyor? Yoksa gayrıların sözleri gündemde olunca mı? Ayet ve hadisler bize ulaştığında mı kalplerimiz yatışıyor? Yoksa herhangi bir alemin sözü söylendiğinde mi? Herhangi bir değer verdiğimiz bir abimiz bir şey söylediğinde mi kalplerimiz yatışıyor kardeşlerim bu abi dediyse tamamdır ayet hadis bile sormaya gerek yok müslüman o ilah değil ki ona aşırı tanrıla bulunamayız ona biz masumiyet veremeyiz masumiyet nedir? hatasızlık veremeyiz kardeşlerim, hatada münezzeh yalnız münezzeh, yalnız Allah'tır peygamber bile değil peygamber abesel suresinde denen hatayı işler iştektirilir onun o hatası bize rahmetti gözükür ama kendisine gelir Muhammed nerede? Muhammed nerede? İşaret eder böyle. Peygamber sadece bunu görür, yüzünü ekşitir, çevirir. Demek ki bakınız, peygamber daha izlemeden hata yapabilir. Eğer vahin gelir peygamberi uyarmasa, peygamberin bu sünneti bize miras kalır. O zaman her kör birisi bize gelip nasihat istediğinde, yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Bu sünnettir, e, peygamber de çevirdi. Hem de eşiterek çevirmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın yüzünü ekşiterek çeviriyor kardeşler. Bakınız dört, beş, altıncı ayetler uyarı geliyor. Peygamber uyarlıyor. Müslüman kardeşlerim, peygamber uyarılmışsa, bir, iki, üçüncü ayetlerde hata etmişse, ilim aldığımız abilerimiz, hocalarımız, kardeşlerimiz hata yapmayacak mı? Hata yapacak. Biz bunları dile getirirken bütün haylarını tard edip de, rencide mi edeceğiz? Bu da zulüm. Peki vasat nedir? Bakın cibril Emin, insan suretinde. Meşhurdur Cibril hadisi diye geçer. Bel beyaz kistan giymiş, saçları simsiyah ortadan ayrılmış ve omuzlarına kadar sarkmış. Bir sahabi suretinde gelir. Peygamber s.a.s'in Esselamu aleyküm ya Muhammed'de o aleyküm selam önünde oturur. Dizlerini dizlerine dayar. Ellerini düzleri üzerine koyar. Ya Muhammed bana imandan haber ver. Allah Resulü imanın şartlarını anlatır. Doğru söyledinler. Ya Muhammed aleyküm selam salavat getirin. Dudaklarınızın oynamadığını görüyorum da. Efendimiz buyuruyor. İsmim anılır da kim salavat getirmezse Cibri odur diyor. Evet. Aleyhisselatü vesselam. İslam'ın şartlarını peygamber sayıyor. Yine doğru söyledim diyor. Bana insandan haber veriyor. Onu görüyormuş gibi ibadet etmemdir. Çünkü sen görmesen de o seni görüyor. Subhanallah. Böyle ibadet yapabiliyor muyuz kardeşlerim? Allah Azze ve Celle sevi ve basi isim ve sıfatları var. O bizi gözlüyor gözetiyor. Bugün düğün vardı. Düğünde de kamera çekimi vardı. Kamera çekimi yapında kim saçıyla, burnuyla oynar? Hı? Kim oynayabilir? Çıkacak orada insanlar seyredecek. İnsanlar sıkılır, utanır. Kardeşlerim insanların seyretmesi mi? Allah Azze ve Celle ve meleklerin seyretmesi mi? Kalplerimizde hangisi daha çok iyi tutuyor? Hangisi? Perde arkasında terezinle çıkmayan insanları önce bir prova yapıyorlar. Saçını, bakımını, kostümünü, dizaynını. Önce bir ön konuşma yapıyorlar. İşte 60 milyon insanın ne çıkacaksın? Türkiye'nin ne çıkacaksın? Müslüman sen alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Kalben hazır mısın? Tek başına anadan yürüyen. Kabire girdi sen ilk Allah ez ve celle meleklerinin emriyle, isim ve sıfatlarından seni hesaba çekecek. Kelmi ne hesaba çekeceksin. Eğer burada fire verdiyse hiçbir amelin kabul değil. Şimdi onlar şirk koşullarına diyor. Bütün amellerini biz zayi edeceğiz. en mensura Allah muhafaza etsin kardeşlerim. Dönenin bize kardeşlerim bakın Cibril hadisine onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sonra kıyametten haber verdiğinde bu konuda soru soran sorulan sorandan daha bilgi sahibi değildir diyor. O zaman alametlerinden diyor. İşte kölen efendisinin doğurması binaları yükselmesi vesaire ve gidiyor. Hz. Peygamber Hz. Ömer'i gönderiyor. Ömer geliyor ne ayak izin ne iz O gelen kimdi bilir misiniz? Bakın sahabeler Allah ve Resulü daha iyi diyorlar. O gelen Cebrail'di. Ve size dilinizi öğretmeye geldi. Dil neymiş kardeşlerim? Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, hayır ve şerre ve kadere iman etmekmiş. İslam'ın şartı, kelime-i şehadet, Allah'a uhtak koşmamak, isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek. Namaz, oruç, zekat, hacmış. Ve bunları yaparken en küçük ameden en büyüğüne kadar şu anda çekim yapılıyor. Melekler de çekimimizi yapıyor kardeşler. Kardeşlerim buna mı etkileneceğiz? Meleklere mi? Kalplerimize bizim için hangisi daha bağlacı? Bu silinebilir ama meleklerin silmesi nasıl olacak? Rabbimizin bizi gözetmesi nasıl olacak kardeşlerim? Kalplerimize bu nasıl yırtacak? Bakın bu üçgen kardeşlerim, üç ayaklı bir sandalye düşünün. İman, İslam, Buna Bunlardan biri eksilirse din yıkıldı kardeşlerim. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yaparsanız, çünkü siz onu görmezseniz de o sizi görüyor. Bu bakınız tevhid içerikli bir amel ve eylemdir. Dinimizdir kardeşlerim. Bu bizim dinimiz. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yaparsak, çünkü biz onu görmesek de o bizi görüyor. Bu imandandır. İman ederek amel edersek, İslam'ın şartlarını yaşarsak işte dinimizi tamamladık kardeşlerim. Peki burada esas bir ders vardı. Bunun dersi neydi? Bakınız Yahudiler peygamberlerini öldürdüler. Hristiyanlar peygamberleriyle araştırdılar. Cebrail Aleyhisselam gelerek de hoca ile talebe arasındaki ilişkiyi gösterdi. Evet psikoloji İslam psikoloji ilmine de cevap veriyor Bakınız Allah Resulü yüzünü çevirmesi Hiçbir kelime sarf etmedi Halde yedi kat semadan Alemler Allah kendisini uyardı mı Bakınız hiçbir kelime kullanmadı Gözü amaya Taciz edici hiçbir kelime söylemedi Sadece yüzüne ekşitti Demek ki İslam yüz davranışına Daha önem veriyor Nasıl vermesin ki Kebesim etmek sadaka değil mi Evet kardeşler, ilim aldığımız insanlarla beraber ilim alırken, ilim verirken nasıl oturmamız gerekiyor? Nasıl tavır takınmamız gerekiyor? Tamam tamam ben bunu biliyordum mu? Yoksa üç tane kitap okuduk, ya ilim aldığımız insanı unutmak mı? Refasızlık mı? Mankürlük mü? Burnum katması mı? Yine bir kısa daha anlatacağım. Belki düşünebilirsiniz. Ya bu kısa'nın mı ne alakası var ama Belki ders olur. Hocanın bir tanesi karate hocası. Talebesine ders veriyor. Ama bir tane kuralı öğretmiyor. Birçok talebesini öğretiyor ama bir tane talebesine biraz maraz görüyor. Onu öğretmiyor. En önemli kuralı öğretmiyor. Ve o talebe büyüyor büyüyor bir gün hocasına meydan okuyor. Ringe çağırıyor hocasını. Hocası yavrum yapma etme. Sen benim meyvemsin diyor ya. Ben seninle iftihar ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben seni yeneceğim diyor. Ben senden güçlüyüm. O evlat ondan ilim alırken yıllarca onun sırtını yere vurmak için yapmış. Ya bu nasıl bir düşünce ya? Ama hocaya da bu mesajı vermiş. Hoca da bunu baştan öğrenmiş. Çünkü Allah resulü selamlarına gelen bize miras da böyledir. Evet. Müslüman da basiret olur. Altınca his olur. Bakınız İmam Malik, talebesi İmam Şabiye, sende keskin bir bakış var diyor. Günahlarla perdelemen. Bakınız talebesindeki neziyetlerini yakalayabiliyor. İşte bu hoca da yakalamış. Neyse zor zor hocadan talebeye renge çıkarıyorlar. İlk turda talebe hocayı götürecek. Ama hoca bakıyor olacak yok. Gizli sakladığı talebe dersini iki tane vurarak indiriyor aşağı. tamam hocam diyor sen beni yendin ama ben bu taktiği hiç görmedim ki elbette ben bugüne sakladın çünkü sendeki bu bitmek tükenmek bilmeyen hırsı bir gün sana meydan okuyacağını, seni alt edeceğini hevara yenik düşüreceğini biliyordum. kardeşlerim bir insan babaya nasıl karşı gelir ya ya bir insan hocaya nasıl karşı gelir ya bir insan hocadan üstü olmanın hevesi nasıl düşer ya? Subhanallah. Bu nedir biliyor musun kardeşlerim? Bu vefasızlıktır. Evet. Kimileri burada tehlikeli düşmüş, kimilerden hocasına çok aşırı değer vererek, hiç değerini istemeyerek tehlikeli Evet kardeşlerim. Ama bakınız Cemal Aleyhisselam'a. Soru sorarken Hazreti Temel'in yakaladığı bir nokta var. Bilmeyen birisi gibi soruyordu diyor. Edepli. Zaten kardeşlerim, bir konu anlatıldı, ben biliyorum demek var ya nifak alametidir ha. Sahabeler zaten biliyorlardı, onlar kurraydı. Birler birbirlerine nasihat ettiklerinde ki Allah Azze ve Celle bir kısmını Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem emretmişti, cihada gönder, Kurralar da geride kalsın. Yani kural nedir? İlim sahipleri. Onlar döndüklerinde onlara nasihat etsinler. Şimdi o savaştan geri gelenler diyecekler ki, ya biz bunları biliyoruz, bizi anlatma. Ya biz senden için bizi anlatma. Ben şu cinnanda hata var. Hakkınız Cebrail Aleyhisselam'a arkadaşlar Dizlerini dizlerine dayıyor. Bildiği halde Hazreti Tümayr'ın yaptığı incelik. Bilmeyen birisinin soğuduğu gibi soruyor. İkinci cevap arkadan geliyor. Bilen birisi gibi cevap veriyordu. Evet kardeşler. Zaman zaman edep dersini anlatıyoruz ya. Edep yahu. İlla edep. İlla edep. Evet Allah bin mübarek dinde hüccet. İmam Buhar'ın hocasının hocası. Tevhid nasıl yakalanmış? Ya tevhidten edebin ne alakası var? Valla Müslüman kardeşim, eğer edeb olmazsa ilim alamazsın ki. Bildiğin zaman zikir eline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Ben Müslüman, sen hocana ilim aldın insana, vakti seni işlene, sen burnunu kaldırırsan yarın sana da taleben kaldıracak. Bu sünnet Bu değişmeyen bir kuraldır. Bu sünnetullahdır, bu Allah'ın kaynısıdır. Ne ekersek onu biçeriz. Tarlaya domates ekersek salatalık çıkmıyor kardeşler. Domates çıkacak. O yüzden el basıratü dünya ve ahire. Herkes bunyada tarlasını ekmişse dönsün ona bir baksın kardeşlerim. Evet baksın. İmam Bahari diyor ki, nice alimlerden ders aldım, nice medreseleden ders gördüm. Edep gibi ilim görmedim. İlla edep. İlla edep kardeşlerim, melek. İki tane alim vardır. Biri edeple bezermiş, süslenmiştir, o ilmini yayar. Diğer aileme bakarsın, vurar, kırar, döker, etrafında kimse kalmaz. Bu ilim bir maldır. Padraht çıkaran mal gibidir. Ticaret uğraşanlar hep derler, tebessüm edin, müşteriye sıcak davranın, izzet hikâyında hoş geldiniz nasılsınız diyeyim. Valla sen suratı asarsan her yerde de mal satılıyor. Sen neden alsın arkadaş? Niye alsın? Senin suratını çekmek zorunda değil ki. İlim de böyledir kardeşlerim. O yüzden ilim talipli kardeşlerime, önce başta kendine isteme. Rabbim bize ahlak versin, ilim versin, amel nasip etsin, edet nasip etsin ve tevhidin en ince noktalarını da unutmamayı nasip etsin. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki Bakınız, kelime-i şehadet diyor, kelime-i tevhid. Öyle bir kelime-i ki diyor, kelime-i tayyib. Kökü yerde, dalları yukarıda meyvesini vermiş bir ağaca bender. Evet kardeşlerim, meyve ağacı meyve ve mahsûl elde etmek için dikilir, öyle mi Ramazan. Meyve ağacı, Arab'ın altında gölgelenmeyecek. Söğüt gölgesi değil, çam ağacı da değil. Veya kalap da değil bu, bu meyve ağacı. Elma ağacını ekmişse, onlar elma elde etmek için ekmiştir. Eğer o elma kardeşin kurduysa köküne bak. Edepte problem varsa, ahlakta problem varsa, amelde puşu yoksa kardeşlerin köküne bak. Kökü neydi? Durmadan Allah bizi görüyor kalplerimizin özünü biliyor. Kalplerimizde sakladığımız o hayırlıkları, gözlerin kötü bakışını biliyor. Buna iman eden bir kul nasıl kalbinde kötülük tutup düşünebilir kardeşlerim? Evet. Her küçük büyüye giden bir yoludur güzel kardeşlerim. O yüzden Rabbim bizleri ifrat ve tefiten kurusun. Rabbimizden bir dilleri, isim ve sıfatlarını unutmamamızı nasip etsin. Her şeye kadir olan, ilmi her şeye yeten, kudreti her şeye galip olan Rabbimizi yaşadığımız sürece kendisine ait olan sıfatlarını birlemede, ona kulluk etmede, nefsimize yaşayıp karışlarında yaşatmada, Rabbim bizleri gayretli kılsın, yılgınlığa düşürmesin, başımıza gelen imtihanlarda bizlere yenilgi vermesin ve kardeşlerim, biz birbirimize faydalı olurken, şunu da unutmayalım, belki faydalı olduğumuz bizim vesilemize hidayete gelen bir kişi, belki bir gün bizim imanımızın zayıfladığı anda bize faydalı olacaktır. Bir tane çıkabilir, yaramaz talebe, bu hizmeti koymaya veya hizmetten gelip çekilmeye veya da herhangi birinin bir yanlışına dolayı sohbetten uzak kalmaya insanları götürüyorsa Kardeşlerim, herkes kendi niyetini yoklasın. Herkes kendi niyetini yoklasın. ben bu ortamlara getiren neydi? Ben Allah için geldiysen, birisiyle aramda bir husumet, bir sıkıntı, bir yanlış bir şey olduysa veya ilgisi zayıflı olduysa ben o sohbetten, o kişinin o davranışı eğer uzaklaştırıyorsa ben şimdiye kadar o kişi için mi bu ortama geldim? En başta niyetimizi tekrar yokacağız Ben Allah'ın şimdi akada geliyordum. Şimdiden sonra da geleceğim. Eğer eğitim vermek istediğimiz, hatasını gördüğümüz bu ilim ediyse kardeşlerim, yaşantımızdan örnek olan Yok elimizin altındaki yaramaz bir karışımıza kardeşlerim, Allah'tan sabır isteyin, sebat isteyin, Dua edelim inşallah. Rabbim bize ahlak versin, ilim ve hilim nasip etsin, kuşanmayı nasip etsin ve bizim elimizden Rabbim güzel meyveler nasip etsin. Ve herkes teyidini öğrenmek istiyorsa... Meylesine baksın. Subhaneke Allah'ıma ve bihamdik eşhalu en la ilahe illa ente estağfurke ve etübilek.